Hazreti Hasan radıyallahu anh Hazreti Hasan radıyallahu anh Hasan bin Ali bin Ebi Talib el-Haşimi el-Kureyşi Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği torunlarından ve onun reyhanesi Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'dan doğan büyük oğlu Hulefa-i Raşidi'nin beşincisi kabul edilir İmamiye'ye göre ise on iki imamın ikincisidir Üçüncü Hicri yılı Ramazan ayının ortalarında Medine'de doğmuştur. Şaban ayından dördüncü veya beşinci Hicri senesinde doğduğuna dair rivayetler varsa da en doğru görüş üçüncü Hicri senede doğduğuna dair olan rivayettir. Hazreti Hasan radıyallahu anh, doğduğunda Hazreti Peygamber bir tonunun olduğunu duyunca Hemen Hazreti Ali'nin evine giderek, oğlumu bana getirin, adını ne koydunuz diye sormuştur. Harp ismini duyduklarında bu ismi beğenmemiş, çocuğa isim olarak cahiliye döneminde bilinmeyen Hasan adını koymuştur. Künye olarak da Ebu Muhammed adını vermişlerdir. Arkasından da kulağına ezan okumuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hasan yedi günlük olunca akika kurpana kesilmesini ve saçlarının kesilerek ağırlığınca gümüş tasarlık edilmesini de emretmiş ve öyle yapılmıştır. Hazreti Hasan radıyallahu an, dedesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişti. Sahih hadis kitapları dahil birçok İslami literatürde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torunuyla ne kadar ilgilendiğini ve onun ne kadar çok sevdiğini ifade eden rivayetler bu gerçeği göstermektedir. Onunla her an ilgilendiğini, hemen hemen yanından hiç ayırmadığını, bilhassa namazlarda bile torununun gelip üzerine çıktığından dolayı, Hazreti Peygamber'in sırf onu incitmemek için secdesini uzattığını ifade eden hadisler, ilahi vahye mazhar dedeyle onun reyhanesi arasındaki sevgiyi anlatmaktadır. Hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükudayken torunu gelir, ayaklarını açar, bir yönden girer, öbür taraftan çıkardı ve Hz. Peygamber sesini çıkarmazdı. Bazen seçte ederken üzerine bindiğinde onu yavaşça sırtından indirirdi. Hatta bir defasında Hz. Peygamber hutbe okurken Hz. Ali ile kardeşi Hz. Hüseyin üzerlerindeki uzun ve kırmızı elbiseleriyle düşe kalka yürüdüklerini görünce hutbesine ara verip minberden inerek torunlarını kucağına aldığı ve önüne oturttuğu daha sonra da allah Teala mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer imtihan vesilesidir derken doğru söylemiştir. Şu ikisini bu şekilde görünce sabredemedim diyerek hutbesine devam ettiği hadis kaynaklarında anlatılmaktadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman her iki torununu da sırtına alıp namaza geldiğine, Hz. Hasan'ı omuzuna alarak dışarıda gezdirdiğine dair birçok hadis, şunu gösteriyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her iki torunyla devamlı ilgilenmişler her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışmışlardır. Kızı Hz. Fatıma radıyallahu anha'yı ziyarete gittiklerinde torunu Hasan uyku arasında su istediği zaman bizzat kendileri kalkıp su getirerek hem ona hem de kardeşine içirmeleri ve benzeri hareketleri dede şefkati ve merhametinin fiili işaretleridir. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu iki torununu çok sevdiği ve Allah'ım ben bu ikisini seviyorum, sen de sev diye dua etmeleri bu sevgi ve ilginin dille ifadesini göstermiştir. Öbür taraftan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını öper ve her iki torununun cennet ehli gençlerin efendileri olduğunu da söylerdi. Hatta onları sevenleri Allah'ın sevmesini dilediği duaları da rivayetleri arasında yer almıştır. Hazreti Hasan radıyallahu anh fizik olarak dedesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çok benzerdi. Öyle ki bir defasında Hazreti Ebu Bekir ikindi namazından çıktıktan sonra Hazreti Ali ile beraber yürürken çocuklarla oynayan Hazreti Hasan'ı görürler. Hazreti Ebu Bekir onu omuzuna alır ve Nebi'ye benzeyen Ali'ye benzemeyen sana babam feda olsun diye bir mısra söyler. Hazreti Ali bu hadise ve sözler karşısında gülümser. Hazreti Hasan, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete göçtüğü sıralarda sekiz yaşlarındadır. Henüz çok küçük olduğu için Hz. Peygamber'den doğrudan doğruya rivayet ettiği hadislerin sayısı oldukça azdır. Bunlardan biri Ebu'l-Havra'nın rivayet ettiği şu hadistir. Hz. Hasan'a Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğun hangi hadisi hatırlıyorsun diye sormuştum. O da şunu anlattı. Şu hadiseyi hatırlıyorum. Zekat hurmalarından bir hurma alıp ağzıma atmıştım. Hazreti Peygamber o hurmayı ağzından ile çıkardı. Oradakiler, ''Ya Resulallah, bu çocuğun ağzına attığı tek bir hurmayı niçin geri çıkardın?'' dediler. O da, ''Biz Ali Muhammed'e sadaka helal değildir.'' buyurdu. Hatırladığım diğer bir hadiste, ''Seni ilgilendirmeyen şeyleri bırak, ilgilendiren şeylere bak.'' hadisidir. Yine, ''Dedem Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şu duayı da öğretmişti.'' Ey Allah'ım, beni hidayete erdirdiğin kimselerden eyle, afiyet verdiğin kişilerden eyle, dost edindiğin kullarının arasına kat. Verdiğin şeyleri benim hakkımda mübarek kıl ve hüküm verdiğin, takdir ettiğin şeylerin şerrinden de koru. Senin dost edindiğin bir kişi asla zelil olmaz duasını hatırlatmışlardır. Buna mukabil Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın bu hadislerin dışında, başta babası Hazreti Ali olmak üzere birçok sahabiden rivayet ettiği hadisler de vardır. Gerek tabakat kitapları, gerekse hadis kitapları, Hazreti Hasan'ın çocukluğuna dair yukarıdaki rivayetlere bolca yer verdikleri halde, Hazreti Ali'nin şehit edilmesiyle onun halife seçilmesine kadar olan hayatı hakkında, pek fazla bilgi vermemektedirler. Bilinen birkaç husustan birisi Hazreti Ömer Divan teşkilatını kurduğu sırada Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i babalarının farizasına katarak her birine 5000 dirhem hisse ayırdığına dair bilgiyle Hazreti Osman'a baş kaldıranlara karşı halifeyi savunmak için Hazreti Osman'ın yanında ona yardım etmek için kalan şahısların arasında Hz. Hasan'ın isminin de yer aldığına dair haberlerdir. Hz. Hasan radıyallahu anh'ın tarihi bir şahsiyet olarak ortaya çıkması ise, babası Hz. Ali'nin şehit edilmesini mütakiben, füfelilerin kendisine biat ederek halife seçmeleriyle başlamıştır. Hz. Hasan, halife seçilirken ilk biat edenin Kays bin Sa'd olduğu söylenir. Bu kişiyi Hazreti Ali Azerbaycan'a gönderilen ve Iraklılardan toplanarak hazırlanan ordunun komutanı olarak atamıştı. Bu zat sırf Araplardan oluşturulan 40 bin kişilik diğer bir ordunun da komutanıydı. Bu ordu Hazreti Ali ölünceye kadar müdafaa etmek üzere an içmişti. İşte babasının da en çok güvendiği komutanlardan olan Kays, beat esnasında Hazreti Hasan'dan elini uzatmasını isteyerek, Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti ve Asillerle savaşmak üzere biat edeceğini söylemişti. Hz. Hasan bu söze karşı çıktı. Sadece Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti üzere biat edilebileceğini, bunun içine saydığı ve saymadığı diğer şartların girdiğini söyledi. Kays, bunun üzerine bir şey söylemeden biat etti. Arkasından da diğer bıraklılar biat ettiler. Hz. Hasan radıyallahu anh, biattan sonra el-mesudül camiye çıkıp uzunca bir hutbe okudu. Sonra babasının katili Abdurrahman bin Mülcem'i getirdi, ifadesini aldıktan sonra ölümle cezalandırdı. Iraklılar derhal babasının öldürülmesini seçtikleri halifeye hatırlatarak, Şam'da hüküm süren Muaviye bin Ebi Sufyan'la savaşması için... ...onu Şam üzerine yürümeye teşvik ettiler. Hazreti Hasan da onların sözlerine kanarak bir ordu hazırladı... ...ve savaşmak üzere yola çıktı. Hazreti Hasan bu sıralarda 37 yaşlarındaydı. O topladığı on bin kişilik ordusuyla Medayin'e kadar geldi. Ordu komutanı olarak kendisine ilk biad eden... Kays bin Sa'd'ı atadı. Diğer bir rivayete göre Ubeydullah bin Abbası komutan yapıp Kays'ı da ona yardımcı atayarak Kays'a komutanın her türlü emrine itaat etmesini söyledi. Arapların dört dâhisinden biri olan Hazreti Muaviye, Hazreti Hasan'ın kendisiyle savaşmak üzere yola çıktığının haberini alınca o da derhal Şam'dan hareket ederek El-Embar'ın kazalarından biri olan Mesiken'e gelerek konakladı. Hazreti Ali'nin şehit edilmesi üzerinden henüz 18 gün geçmişti. İki tarafın ordusu sırf siyasi kaygılarla karşı karşıya geldi. Muaviye derhal durumun kritiğini yaparak akıbetin lehine olması için çeşitli çarelere başvurmaya başladı. Elindeki en büyük koz hasmının tecrübesizliği ve şiddetten hoşlanmayan, fitneden adeta korkan ve Müslümanlara karşı derin sevgi besleyen, onlardan birinin bile kanının dökülmesine razı olamayacak kadar yumuşak bir kalbe sahip şahsiyette olmasıdır. Onun için ilk işi, Hz. Hasan'ın Kays bin Saad komutasındaki ordusu arasında bir kargaşa yaratmak oldu. Hz. Hasan'ın ordusu için de birkaç kişi şöyle bağırmaya başladı haberiniz olsun Kays bin Saat öldürüldü diğer bir kaynağa göre ise bu münadiler Kays'ın Muaviye ile sulh yaptığını ve onun tarafına geçtiğini hatta Hazreti Hasan'ın bile Muaviye'ye sulh yapma teklifinde bulunduğunu ve Hazreti Muaviye'nin bu teklifi kabul ettiğini söylüyorlar böylece ordu içinde dedikodu çıkarıyorlardı Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın ordusu içinde kargaşa başladı. Büyük bir panik çıktı. Derken bu panik yağmalamaya döndü. Askerler her şeyi yağmalamaya başladı. Hatta Hazreti Hasan'ın ordugah çadırını altındaki sergisine varıncaya kadar yağmaladılar. Bu yağmalama her tarafa yayıldı. Sözü edilen bu yağmalamadan sonra da ordu dağılıp gitti. Bu kargaşadan istifade etmek isteyen el-Cerrah bin Sinan el-Esedi isimli şahıs, şehirden geceleyin ayrılmak isteyen Hazreti Hasan'a saldırdı. Elindeki ançerle onu baldırından yaraladı fakat Hazreti Hasan kendini savunup o katilin hakkından gelmeyi başardı. Bu durumda çaresiz kalan Hazreti Hasan, medayindeki el-maksuratül beydaya dönmek zorunda kaldı. O sırada Medain'in valisi Sa'd bin Mesut'tu. Henüz çocuk denilebilecek yaşta olan bu genç valiyi atayan el-Muhtar bin Ebu Yübeyd ona bir teklifte bulundu. Hz. Hasan'ı bağlayıp Hz. Muaviyeyi götürme karşılığında kendisinin çok zengin ve şerefli birisi yapılacağını söyledi. Genç vali bu teklifi şiddetle reddederek, Allah'ın laneti üzerine olsun. Ben Allah'ın Resulünün kızının oğlunun üzerine atlayacağım ve onu bağlayacağım ha. Sen ne iğrenç bir herifsin diyerek bu teklifi reddetmişti. Hz. Hasan içinde bulunduğu durumu gözden geçirdi. Güvenemeyeceği bir ordu ve güçlü bir düşmanla karşı karşıya olduğunu anladı. Ayrıca misaç olarak fitne ve kan dökmekten de nefret eden birisi olduğu için gerek kendi şahsı gerekse İslam ümmetinin selameti için hilafeti Hz. Muaviye'ye bırakarak bu işten feragat etmekten başka bir çare bulamadı. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın hilafeti devretmesi. Hazreti Hasan radıyallahu anh içinde bulunduğu durumu gözden geçirmişti. Güvenemeyeceği bir ordu ve güçlü bir düşmanla karşı karşıya olduğunu da anlamıştı. Ayrıca misaç olarak fitne ve kan dökmekten de nefret eden birisi olduğu için gereken kendi şahsı gerekse İslam ümmetinin selameti için Hilafeti Hz. Muaviye'ye bırakarak bu işten feragat etmekten başka bir çare bulamadı. Anlaşma yollarını araştırmaya ve her iki tarafında razı olacağı çözümler aramaya başladı. Amr bin Seleme el-Erhabi'yi çağırarak anlaşma teklifini içeren bir mektupla Muaviye'ye gönderdi. Muaviye, ...aldığı ve beklediği bu teklifi derhal kabul etti. Hz. Hasan'a elçi olarak, Abdullah bin Amir el-Kureys ve Abdurrahman bin Semure'yi gönderdi. Bu iki elçi medayine geldiler ve Hz. Hasan'a ne isterse hepsinin kendisine verileceğini bildirmekle kalmayıp, kendilerini kefil göstererek bu anlaşmayı tahhüt edeceklerini de ona söylediler. Bu sırada Hazreti Hüseyin durumdan haberdar oldu ve anlaşma teklifine karşı çıktı. Muaviye'nin haklılığını tasdik, Hazreti Ali'nin davasını yalanlamış olacağı gerekçesiyle abisi Hazreti Hasan'a bu anlaşmayı yapmaması gerektiğini söyledi. Hazreti Hasan ise onu susturarak yönetim işini kendisinin ondan daha iyi bildiğini iddia ederek, anlaşma yapmakta ısrar etti. Bu sırada Hz. Hasan'ın hilafeti Hz. Muaviye'ye bırakacağını anlayan ordu komutanlarından Ubeydullah bin Abbas Muaviye'ye bir mektup göndererek kendisi için eman istedi. Karşılık olarak elindeki mallarına dokunulmamasını ve can güvenliğini şart koştu. Muaviye bu teklifi kabul etti. Ubeydullah bunun üzerine ordusunu bırakarak karşı tarafa geçti. Hz. Hasan'ın ordusu bu durum karşısında Kays bin Sa'da Hz. Ali ve taraftarlarının kanlarını ve mallarını korumak ve sonuna kadar muaviye ile savaşmak üzere biat yaptılar. Bir görüşe göre zaten komutan olduğu için bu biatı yenilemek olarak anlamak da mümkündü. Nihayet Muaviye'nin elçileri Hazreti Hasan'la anlaştılar. Anlaşmaya göre şayet Muaviye Hazreti Hasan'dan önce ölürse Hazreti Hasan halife olmak şartıyla hilafeti Muaviye'ye bırakıyordu. Ayrıca Küfe hazinesindeki 5 milyon dirhem Hazreti Hasan'ın olacaktı. Muaviye Hazreti Ali ve taraftarlarına hutbede sövme adetine son verecekti karşı taraf bu teklifleri kabul etti. Anlaşmayı yapan Muaviye'nin elçileri Hz. Hasan'ın yanından çıktıklarında Resulullah'ın oğlu sayesinde kan dökülmesi önlenmiştir, fitne sona ermiş, sul yapılmıştır diyorlardı. O sırada yaraları da ağırlaşan Hz. Hasan kalkıp Iraklılara uzunca bir hutbe irad etti. Onlara Dedesi Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem vasıtasıyla yüce Allah'ın insanları hidayete erdirdiğini söyledi. Kendisi vasıtasıyla kan dökülmesini önlediğini söyleyerek Muavi ile anlaşma yaptığını haber verdi. Muaviye'ye biat etmelerini teşhiddip kendilerini babasını öldürmeleri kendisine saldırıp mallarını yağmalamaları sebebiyle terk ettiğini de ilan etti. Yapılan anlaşma üzerine Muaviye Medayin'e geldi. Hazreti Hasan'ı yanına alarak Küfeye girdi. Hazreti Hasan kendi eliyle Hicri 41 yılının Rebül Evvel ayı sonlarında Küfeyi Muaviye'ye teslim etti. Böylece Hazreti Peygamber'in şu hadisi tecelli etmiş oldu. Hiç şüphe yok ki bu oğlum bir şehittir. Umulur ki Allah onun sayesinde iki büyük mümin grubunu barıştıracaktır. Hz. Hasan, Muaviye'nin huzuruna çıktığında, Muaviye ona, seni senden önce hiç kimseyi mükafatlandırmadım ve senden sonra da kimseyi mükafatlandırmayacağım bir mükafatla mükafatlandıracağım dedi ve ona, 400 bin dirhem verdi. Ayrıca her sene 1 milyon dirhem maaş bağladı ama bunların çoğunu sonradan kısıtladı ve ona çok az bir şey verdi. Hazreti Hasanla Muaviye arasındaki bu anlaşmaya şahit olan İmam Şabi hadisi şöyle anlatır. Muaviye dedi ki kalk da hilafeti bana bıraktığını ve teslim ettiğini insanlara haber ver. Hazreti Hasan kalktı ve Allah'a hamd ve senadan sonra şunları söyledim: Akıllıların en akıllısı, muttaki olandır. Ahmakların en ahmada facir olandır. Muaviye ile benim aramda anlaşmazlık konusu olan bu iş, ya benden daha layık birisinin hakkıydı, ya da benim hakkımdı. Ben ümmetin sulh içinde olması, birliğinin bozulmaması ve ''Kan dökülmesine mani olunması için hilafeti ona bıraktım. Arkasından bilmem belki de o sizi denemek ve bir süreye kadar yaşatmak içindir.'' ayetini okuyarak hutbesini sona erdirdi. Hz. Hasan'ın hilafette ne kadar kaldığı kaynaklarda farklı farklı olmakla birlikte altı ay beş gün olduğu konusundaki görüş en kuvvetlisidir.'' Bu devir teslim töreninden sonra ordusunun komutanı Kays bin Sa'da bir mektup göndererek muaviyenin emrine girmesini istedi. Kays da bu konuda ordusuyla istişare yaptı. Onlara dalalet içindeki bir imama mı itaat etmek istediklerini yoksa imamsız savaşmak mı istediklerini sordu. Onlardan dalalet içinde de olsa... İmama itaati tercih ettiklerine dair cevabı alınca, o da Muaviye'ye biat edip emrine girdi. Yakubiye göre, Muaviye anlaşmadan önce, Kays bin Sad'a bir milyon dirhemle bazı mallar göndererek, davasından vazgeçip kendisine katılmasını istemişti. Sad, ona cevaben, ''Benim dinimle ilgili bir konuda beni satın almaya çalışıyorsun.'' diyerek, bu tuzağa düşmemişti. Diğer bir kaynağa göre ise, Hz. Hasan Muaviye ile anlaşınca, Muaviye, Kays'a bir mektup yazarak, itaat etmeye çağırdı. Mektupla birlikte, imzalı ve mühürlü, boş bir kağıt daha göndererek, üzerine dilediğini yazabileceğini, yazdığı her şeyin kendisinin olacağını bildirdi. Kays, çaresizlik içinde, sadece, can ve mal güvenliği karşılığında Muaviye'nin emri altına girdi. Hz. Hasan radıyallahu anh hilafeti Muaviye'ye bıraktıktan sonra geri kalan 10 yıllık ömrünü Medine'de geçirmek üzere yola çıktı. Küfeliler onun şehirden ayrılışı sırasında ağlaşıyorlardı. Fakat o kendilerine hiç güvenilemeyeceğini söylemekten çekinmedi. Babası, Hazreti Ali'ye de yaptıklarını kendilerine hatırlatarak, akıbetlerinin hiç iç açıcı olmadığını belirterek, hallerine acıdığını söyledi. Hazreti Hasan radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden naklettiği bir hadisle, Ümeyye bu makama gelmesinin mukadder olduğunu anlatmaya da çalışmıştı. Medine'de 10 yıl yaşayan Hazreti Hasan, vefatı yaklaşınca Hazreti Ayşe'ye haber göndererek Hazreti Peygamber'in yanına defnedilmek istediğini söyledi. Hazreti Ayşe de bu isteği kabul etti. Bunun üzerine kardeşine şöyle vasiyet etti. Ben ölünce Hazreti Ayşe'den Hazreti Peygamber'in yanına gömülmen için izin iste." Ben ondan bu izni almıştım, bana karşı çıkmadı. Belki de benden utandı. Şayet izin verirse beni onun evine defnet. Ben yine de Ümeyye oğullarının seni bundan mahrum edeceklerini zannediyorum. Bunu yaparlarsa onlarla uğraşma, beni Baki mezadına defnet demişti. Hazreti Hasan 40 gün hasta yattı. 5 Rebü'yle vel günü vefat etti ölüm sebebi olarak zehirlendiği söylenir. Zehirleyeninde kendi hanımı Cade binti el-Eş'as bin Kays olduğu rivayet edilir. Hasta yatarken kardeşi kendisine kimin zehirlediğini sorduysa da o buna cevap vermekten kaçınmıştı. Hatta bu zehirlenmeden önce üç defa daha aynı girişimde bulunulduğunu fakat onları atlatmayı başardığını söylerdi. Bu son içtiği zehrin başka olduğunu ve her halde öleceğini ona açıkladı. Vefat edince Hazreti Hüseyin, Hazreti Ayşe'ye müracaat ederek durumu anlattı. Hazreti Ayşe de Hazreti Hasan'ın vasiyetine memnuniyetle kabul ederim baş üstüne dedi. Bu durumdan Mervan ve Ümeyye oğullarının haberi olunca, Vallahi asla ve ebedi olarak Hz. Peygamber'in yanına gömülemez dediler. Bu keyfiyet Hz. Hüseyin'e ulaştı. Hemen kendisi ve beraberindekiler silahlandı. Hz. Ebu Hureyre, durumun vehametini anlayarak, Önce Hz. Hasan'ı buraya defnetmeyi engellemenin mutlak surette zulüm olacağını söyledi daha sonra da hiç olmazsa Hz. Hüseyin'e laf anlatırım düşüncesiyle ona geldi onu bu ısrarından vazgeçirmeye çalıştı. Kardeşinin vasiyetini hatırlatarak onun şayet herhangi bir fitneden çekinirsen beni Müslümanların mezarlığına defnet dediğini hatırlattı. Hz. Hüseyin de fitneden çekinerek kardeşini birçok sahabenin defnedildiği Baki mezarlığına defnetti. Hz. Hasan radıyallahu anh'ın cenazesine Ümeyye oğullarından Medine valisi olan Sa'd bin el-As'dan başka hiç kimse katılmadı. Hz. Hüseyin radıyallahu anh cenaze namazını kıldırmayı valiye teklif etti. Valide teklifi kabul etti ve cenaze namazını kıldırdı. Cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Hatta iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık bir cenazesi vardı. Hazreti Hasan vefat ettiğinde 47 yaşındaydı. Hazreti Hasan radıyallahu anh cömert ve kerem sahibiydi. Fizik ve ahlak olarak Hazreti Peygamber'e çok benzerdi. Çok takva sahibiydi de Medine'den Mekke'ye yürüyerek 15 defa hac yaptığı söylenirdi. Hayır yapmayı çok severdi. Öyle ki mallarının tamamını iki defa fakirlere dağıtmıştı. Üç defa da Allah'la kasame yapmıştı. Yani iki ayakkabısı varsa birini tasadduk edip birini kendisine bırakarak herhangi bir yiyeceğinin bir avucunu dağıtıp bir avucunu kendine ayıracak kadar adil davranarak mallarını fakirlere dağıttığı kaynaklarda geçmektedir onun güzel ahlaka ve başkalarına ikram etmenin faziletine dair birçok vecizesi vardır. Mesela ona mekarimi ahlakın ne olduğu sorulunca o bunu şöyle özetlemiştir. Doğru söz, isteyene vermek, güzel ahlak, sılayı rahim, komşu hakkında utanmak, arkadaş hakkına riayet misafire ikram ve nihayet bunların da başında hayatır buyurmuşlardı. Hazreti Hasan radıyallahu an çok evlenip boşanmasıyla da üne sahipti. Hatta bir ara babası Hazreti Ali bu yüzden onun evlendiği kadınların kabilelerinin kendi ailesine karşı düşman olacaklarından korkarak küfelilere açıkça oğluna kız vermemelerini söylemiş ama onlar bunu dinlememişlerdi. Onun sekiz erkek, bir de kız olmak üzere dokuz evladının olduğu söylenir. Hazreti Peygamber'in soyu, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in çocukları vasıtasıyla devam etmiştir. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere halk arasında Seyit, Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere de Şerif veya Emir adı verilmektedir. Allah rahmet eylesin ve şefaatlerine nail eylesin. O, daha ergenlik çağına gelmemiş bir çocuktu. İnsanlardan uzak, Mekke vadilerinde dolaşır dururdu. Kureyş'in efendilerinden Ukbe bin Muayit'in koyunlarını otlatırdı. Halk onu, Ümmü Abd'in oğlu diye çağırırlardı. Fakat asıl adı Abdullah, babasının adı da Mesut'tu. Bu çocuk yeni ortaya çıkan peygamberle ilgili haberleri duymuş fakat hem yaşının küçüklüğü hem de Mekke halkından uzak oluşu sebebiyle o haberlerle yeterince ilgilenememişti. Onun yaptığı tekiş ukbenin sürüsünü erkenden kara götürmek ve akşam olunca da geriye getirmekti. Bir gün Mekkeli çocuk Abdullah bin Mesud, vakarlı ve orta yaşlı iki kişinin uzaktan kendisine doğru geldiklerini gördü. Onların yorgun ve bitkin bir halleri vardı. Çok susamışlar, dudakları ve boğazları kurumuştu. Onun yanına geldiklerinde selam verip şöyle dediler. Küçük, ''Bize şu koyunlarından susuzluğumuzu giderecek ve terimizi soğutacak kadar süt sağa ver.'' O da ''Yapamam, koyunlar benim değil, onlar bana emanettir.'' dedi. Adamlar onun bu sözünü yadırgamadılar ve yüzlerinde bir memnuniyet ifadesi belirdi. Daha sonra birisi ona şöyle dedi. ''Sen bana kısır bir koyun göster.'' dedi. Çocuk yakınındaki küçük bir koyunu gösterdi. Adam ilerleyip o koyunu yakaladı. Allah'ın adını söyleyerek eliyle koyunun memesini sıvazlamaya başladı. Çocuk hayretle seyrederken kendi kendine şöyle diyordu. Acaba kısır koyunlar ne zamandan beri süt veriyorlar? Fakat Az sonra koyunun memesi şişip süt akmaya başladı. Öbür adam yerden oyuk bir taş aldı ve içini sütle doldurdu. Kendisi ve arkadaşı ondan içtiler. Gerisini Abdullah kendisi anlatıyor. Sonra bana da içirdiler. Ben neredeyse gördüğüme inanamıyordum. Hepimiz süte doyduğumuzda, mübarek adam koyunun memesine dürül dedi. Meme hemen dürülüp eski haline aldı. Söylediğin bu sözü bana da öğret. O da bana şöyle cevap verdi. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın. İşte bu Abdullah bin Mesud'un İslam'a girişindeki hadisenin başlangıcıdır. Çünkü o Mübarek zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ta kendisiydi. Arkadaşı da Hazreti Ebubekir radıyallahu an'tan başkası değildi. İşte o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir radıyallahu an Kureyş'in yaptığı eziyetin fazlalığı ve başlarına gelen belanın şiddetinden dolayı Mekke vadilerine çıkmışlardı. Çocuğun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile arkadaşını sevip onların tesiri altında kaldığı gibi onlarda çocuğu sevmişler, onun güvenilir ve ciddi oluşu hoşlarına gitmiş ve onda iyi şeyler olduğunu sezmişlerdi. Bir süre sonra Abdullah bin Mez'ud Müslüman oldu. Hizmet etmek için Kendini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı çocuk Abdullah bin Mes'ud, koyun gütmekten yaratılmışların ve milletlerin efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Abdullah bin Mes'ud adeta bir gölge gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmaz olmuştu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı. Evinin içinde ve dışında da onun yanındaydı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyuduğu zaman onu uyandırır, yıkandığında ona örtü tutar, dışarıya çıkmak istediğinde ayakkabılarını giydirir, içeri girmek istediğinde de Ayaklarından çıkarırdı. Onun bastonunu ve misvanı taşır, odasına girmek istediğinde önce o girerdi. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona istediği zaman yanına girmesine ve sakınmaksızın sırlarını öğrenmesine izin vermişti. Hatta o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı diye adlandırılıyordu. Abdullah bin Mesud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde eğitilmişti. Onunla doğru yolu bulmuş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun bütün özelliklerini almıştı. Ondan şöyle de söz edilmektedir. O, huyu ve şekli Resulullah'a en yakın olandır derlerdi i̇bn Mesud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okulunda öğrenim görmüştü. O, sahabenin Kur'an'ı en iyi okuyanı, içindeki manaları en iyi anlayanı ve Allah'ın dinini en iyi bileniydi. Buna, Arafat'ta dururken Ömer İbnül Hattab'a gelen bir kişinin hikayesinden daha iyi bir delil yoktur. O kişi şöyle demişti.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dinlemeye başladı. Daha sonra bize dönüp şöyle dedi. Kim Kur'an'ı indirdiği andaki tazeliğiyle okumaktan hoşlanıyorsa, İbni Ümmü Abd gibi okusun. Abdullah bin Mesud dua etmek için oturunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demeye başladı. İşte istediğin sana verilecektir. Hz. Ömer de şöyle ilave etti. İçimden dedim ki, Vallahi yarın erkenden Abdullah bin Mesud'a gideceğim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun duası için verdiği garantiyi ona müjdeleyeceğim. Erkenden kalkıp gittim ve ona müjdeyi verdim. Ama anladım ki Ebu Bekir benden önce davranıp ona müjdeyi vermişti. Allah'a yemin ederim ki, şimdiye kadar Ebu Bekir giriştiğim hayır yarışlarının hiçbirinde onu geçemedim. O beni daima geçti, dedi. Allah'ın kitabı hakkındaki bilgisi, Abdullah bin Mesud'u şöyle konuşturmuştur. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki, Allah'ın kitabından hiçbir ayet inmemiştir ki ben onun nerede ve ne hakkında indiğini bilmeyeyim. Eğer birisi Allah'ın kitabını benden daha iyi bilir ve ona ulaşmak mümkünse mutlaka yanına giderdi. Abdullah bin Mesud kendisinin bu özelliği hakkında mübalağa etmiyordu. Hazreti Ömer radıyallahu yolculuklarından birinde bir kafile ile karşılaşır. ...gece vakti ve karanlık olduğu için kafilenin adamlarını tanımamaktadır. Kafilede Abdullah bin Mesud'da vardır. Ömer birisinin onlara şöyle seslenmesini söyler. ''Bu topluluk neredendir?'' Abdullah ''Derin vadiden'' diye cevap verir. Ömer ''Nereye gitmek istiyorsunuz?'' der. Abdullah ''Beyti Atika'' der. Ömer ''Onların arasında bir alim var'' der.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 ''Kur'an'ın en çok hüküm taşıyan ayeti hangisidir?'' der. Abdullah radıyallahu an şöyle cevap verir. ''Şüphesiz ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya vermeyi emreder.'' Ömer devamla, ''Kur'an'ın en veciz ayeti hangisidir?'' deyince Abdullah da, ''Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yapmışsa, onu görür dedi. Ömer şöyle devam etti. Onlara seslen. Kur'an'ın en korkutucu ayeti hangisidir? Abdullah şöyle cevap verdi. Bu sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim fenalık yaparsa cezasını görür. Kendisine Allah'tan başka ne dost ve ne de yardımcı bulur. Ömer onlara şunu sor dedi. Kur'an'ın en çok Ümit veren ayeti hangisidir? Abdullah bu soruya da şöyle cevap verdi. De ki kendilerine kötülük edip aşırı giden kullar Allah'ın rahmetinden umudunu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o bağışlayandır, merhametlidir. Ömer bunun üzerine şöyle dedi. Onlara sor, aranızda Abdullah bin Mesud var mı? Onlar da evet dediler.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 Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Mekke'de toplanmıştı. Sayıları çok azdı. Aralarında şöyle konuştular. Kureyşliler Kur'an'ın şu ana kadar kendilerine yüksek sesle okunduğunu duymadılar. Kur'an'ı onlara duyuracak birisi yok mu? Abdullah bin Mesud onlara Kur'an'ı ben duyuracağım dedi. Onlar biz Kureyşlilerin sana eziyet etmelerinden korkuyoruz. Ancak akrabası çok olan birisini istiyoruz. Eğer ona bir kötülük yapmak isterlerse akrabaları onu korur ve onların kötülük yapmalarına mani olurlar. O da şöyle dedi Beni bırakın şüphesiz Allah beni korur ve savunur dedi. Abdullah ertesi gün mescide gidip kuşluk vakti makamı İbrahim'e geldi. Kureyşliler Kabe'nin etrafında oturmuşlardı. O makamın yanında durdu ve şu mealdeki ayetleri okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı çok esirgeyici Allah öğretti. İnsanı O yarattı. Ona konuşmayı öğretti. Okumaya devam ediyordu. Kureyşliler farkına varıp i̇bn Ab ne dedi diye sordular. Allah kahretsin... ...Muhammed'in getirdiği bazı şeyleri okuyor... ...diye endişelendiler. Ayağa kalktılar. Okumakta olan Abdullah'ın... ...yüzüne gözüne vurmaya başladılar. O da bir miktar okumuştu. Daha sonra kanlar içerisinde... ...arkadaşlarının yanına gitti. Onlar... ...işte biz bundan korkuyorduk dediler. O da şöyle dedi. Vallahi... Allah'ın düşmanları hiçbir zaman yanımda şu andaki durumlarından daha zayıf olmamışlardır. Eğer isterseniz yarın aynı şekilde onların yanına gideyim. Onlar şöyle cevap verdiler, hayır bu kadarı yeter. Sen onlara sevmediklerini duyurdun ya dediler. Abdullah bin Mesud, Hazreti Osman'ın halifeliğine kadar yaşamıştır. Ölüm döşeğindeyken Hazreti Osman ziyaretine geldi... Ve ona şöyle dedi. Şikayetin nedir? O da cevaben günahlarımdır dedi. Canın ne istiyor diye sorunca Rabbimin rahmetini dedi. Senelerden beri almaktan çekindiğin maaşının verilmesini emredeyim mi diye sorunca Hazreti Osman radıyallahu an artık ona ihtiyacım yok dedi. Hiç olmazsa senden sonra kızlarına kalır. Cevabını alınca da kızlarımın fakir düşmesinden mi korkuyorsun? Ben onlara her gece vaka suresini okumalarını tavsiye ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duymuştum. Kim her gece vaka suresini okursa o asla darlık görmeyecektir. Gece olunca Abdullah bin Mesud... Allah'ın adını zikrede zikrede ve onun ayetlerini okuya okuya Rabbine teslim oldu. Allah Abdullah bin Mezuda ve dava arkadaşlarına rahmet etsin.